Resulullah Efendimiz'in ehli beytinin ve eshabının üzerine olsun ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Sevgili izleyenlerimiz öncelikle hatırlatmada bulunmayın. Sorularınız bir hayli fazla, bazılarını birleştirerek sormak zorunda kalacağız. Bazıları da daha önce sorulduğu için e, arşivimizden bakabilirsiniz. Gücümüz yettiği kadar sormaya çalışacağız, şimdiden özür dileriz. Efendim özellikle hoş geldiniz. Nasıl efendim? İyisiniz? Teşekkür ederim. Biz de iyisiniz. Esam olsun efendim, efendim. Elazığ'dan Necdet isimli bir izleyicimiz Allah için sevme ve sevmeme <gülüyor> nasıl olmalıdır? Özellikle Allah için sevmemek nasıl olmalıdır? Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun demiş efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Salatu selamu aleyke ya seyidel evveline ve l'akhirin ve ilac-ı cemil enbiayı ve el-mürselin ve ilac-ı cemil evliyayı elhamdülillahi er-rabbil alamin Allah için sevme ya da sevmeme nasıl olmalıdır? Özellikle sevmeme. <gülüyor> Bu tamamen <gülüyor> Allah ile ilgilidir. Allah'ı sevmekle imanla ilgilidir. Onun için Resulullah Efendimiz buyururdu. Aleyhissalatu vesselam İman bir nurdur. Allah onu kulunun kalbine, müminin kalbine, mümin olacak olanın kalbine indirir. Allah iman nurunu bir kalbe indirdiğinde o kalp latif sahralar gibi genişler. Allah'ı sever, Allah için sever. Kul bu imanı kazandıktan sonra bu imanı kaybetmekten, ateşe düşmekten korkar gibi korkar. Allah için sevince bir de sevmedikleri de Allah için olmuş olur. Çünkü Allah için sevdiğinden dolayı kul Allah'a ne kadar yakınsa, ne kadar Allah'ı seviyorsa o da ona göre onu sever. Bu onun elindeki bir şey değildir. İmanı seviyor çünkü. Bununla beraber kul Allah'ı sevince Allah kulunu sevdiğinden dolayı kul Allah'ı seviyor. Allah için severken de, Allah o seviyor, dolayısıyla kul da onu seviyor. Yani sevgiler Allah'a gidiyor, Allah'tan kula geliyor. Dolayısıyla bu iradesizdir, elinde olmadan. Onun için bize düşen imanımızı, Allah'a olan muhabbetimizi kemale erdirmeye çalışmaktır. İman kemale erince zaten Allah'ı sever, Allah için sever, Dolayısıyla sevmediklerini de onlar Allah'tan uzak olduğu için, şirke düştüğü için, küfre düştüğü için, ondan nifak olduğu için, okul Allah'a itiraz ettiği için, Allah'ın işini beğenmediği için sevmiyor. Bu onun elindeki bir şey değildir. Yani şunu seveyim, şunu sevmeyeyim diye sevgisini o şekilde kullanmaz, kullanamaz. İradesizdir bu. Onun için yapmamız gereken şey, İmanımızı kemale erdirmeye çalışıp Allah'ı sevmektir. O sevmemek iradesiz olarak, elinde olmadan olur zaten. Ama onu bir beşer olarak sever, bir insan olarak sever. Bu ayrı şey, Allah için sevmek ayrı bir şeydir. Allah sevdiğinden dolayı, o Allah'ı sevdiğinden dolayı sevmek başka bir şeydir. Bu iradesizdir. Efendim Elazığ'dan Ceylan isimli bir izlenimiz. İman kitabını okuyor ve çevreme de okuyorum. Çok güzel kokular hissediyorum. Babayı ve kardeşlerimi çok seviyorum Demiş efendim. Allah razı olsun. Bu koku muhabbetten kaynaklanan bir kokudur. Gönül kokusudur daha doğrusu. Manevi kokudur çünkü. Gönül alemi öyle kokuyor. Bu kokuyu kendisi de hisseder. Bazen yakınında olanlar da bu kokuyu alabilir, bunu hissedebilir ama kendisi bunu hissettiğinde bu kokuyu onun gönlünden geliyor. Gönlünü açıp okumuş, anlamaya çalışmış, tefekkür etmiş. Dolayısıyla gönlünün üzerindeki perde aralanınca gönlünün kokusunu hissediyor. O koku nereden gelir diye sorulsa ağzından geliyor. Onu da böyle anlamak gerekir. Dolayısıyla gönlünden gelmiş olur. O onun ağzından geliyor. Evet. Efendim, bir izleyenimiz Aleyküm, hayırlı yayınlar. Velayetin derecesi, kuluna esma tecellisinin şekliyle değer kazanır dediniz. Velilerin velayeti, müşahadesiyle değer, değerlenir dediniz. Yanlış anlamamışsam, Velayetin teslimi için kulda 99 isim tecelli etmesi lazım değil mi? Bu kısmını tam anlayamadım rica etsem izah edebilir misiniz? Evet. Her kul için bir ustat kapısı vardır. Bu Allah'ın isimlerinin kapısıdır. Yani bir isim kulda tecelli edince tam olarak tecelli edince o ona ustat kapısıdır. Velayetinin kapısıdır. Yani biri merhametli bir kuldur. Onun Vusat Kapısı'ndaki kapı Allah'ın Rahim ismidir. Öbür isimleri de var mı? Elbette ki. Öbür isimleri de mutlaka yarıdan bir fazla olması gerekir ki verayeti hak etmiş olsun. Yarıdan bir fazla. Bir tane isim en öndedir. Ötekileri de yarıdan bir fazladır. Dolayısıyla onun müşahadesi, evet yine tam olmuş olur. Allah'ın Rahim isminden tecellisini, cemalini müşahede eder ama diğer isimler de onunla beraber mevcuttur. Zati da isimleriyle beraberdir çünkü. Allah'ın Rahim isminden tecelli ettiğinde onu müşahede ederken zatını da beraberinde müşahede etmiştir. Dolayısıyla evet, gene velayeti velayettir ama tam olabilmesi için elbette ki bütün isimlerin Kamil manada tecelli etmiş olması gerekir. Bu çok istisna bir durumdur. Yarıdan bir fazla olursa, yani yüzde elinin üzerinde o isimlerin hepsi tecelli ederse, bu hak etmiş olur, layık olmuş olur. Ama bir isim öndedir. Evet. Efendim Hatay'dan Fatih, cennette sigara içmek var mıdır? <gülüyor> sormuş efendim. Evet, cennette sigara içmek var mıdır? soru ne olursa olsun Allah'a ve Resulüne sormak gerekir. Mesela Resulullah Efendimiz'e Cennette şu var mıdır, bu var mıdır diye sorulduğunda evet, verilen cevap nedir? Mesela sahabeden biri söylüyor. Ya Resulallah ben develeri çok seviyorum. Kızıl develeri çok seviyorum. Cennette deve var mıdır? De Resulullah Efendimiz düşündü biraz Bekledi biraz daha doğrusu. Sonra buyurdu ki, evet vardır. Çünkü Allah, ayet-i kerimede öyle buyurmuş, orada istediğiniz, nefsinizin, canınızın istediği her şeyi vardır, buyurmuştur. Dolayısıyla sen onu istersen o vardır. Yani kul neyi isterse o vardır. Elbette ki buradaki gibi değildir. Farklıdır. Onu ancak görmeden, anlaşılmaz, ancak görünce anlarız. <gülüyor> Dolayısıyla kul her, her neyi isterse o varmış. Allah öyle buyurduysa o öyledir. Yoksa şunu beğenmedim, şu olmasın demek doğru değildir, tam tersidir. Şunu beğendim, şu olsun dediğinde evet varmış. Kul yani orada onu isterse vardır. Deveyi isterse vardır. Başka bir şey isterse o da vardır. Ama isterse, yok orada böyle bir isteği olmazsa zaten yoktur. Evet Bunu böyle anlamak gerekir. Şu var mıdır yok mudur diye sorulmaz. Çünkü Allah kulun istediği her şey vardır dedi. Mesele isteyip istememe sorunudur, meselesidir. Evet Efendim Diyarbakır'dan Murat, şu an İslam'da birçok mezhep var, Şafii, Hanefi, Rabbani gibi, biz hangisini seçelim? Evet. Mezhep, din değildir. Mezhep, alimlerimizin gittiği yol demektir. Dolayısıyla mutlaka bizim de bir yolda yürümemiz gerekir. Yani fıkhi konuda bir yol takip etmemiz gerekir muamelat konusunda ne yaparız, nasıl yapmamız gerekir, yani namazı nasıl kılmamız gerekir dediğimizde bir yolu takip etmemiz gerekir. Eğer yolu yürümek istiyorsak tabi, ama yolu biliyorsak, yani iştihad edebilecek durumdaysak bu durumda herhangi birinin yolunu takip etmen gerekmiyor. Neden? Çünkü sahabe, Resulullah Efendimiz'e bakıp onu takip ettiler gördükleri kadarıyla, bildikleri, anladıkları kadarıyla hangi konuda? Evet, muamelat konusunda. Din, mezhepten ibaret değildir. Birbirimize ya da kendimize yaptığımız muameleden ibaret değildir. Bir de işin iman bölümü vardır. Aklak bölümü vardır. Hazreti insan olma bölümü vardır. Bunu Allah'ın kitabından öğrenmemiz gerekir. Allah'ın Resulünden öğrenmemiz gerekir. Evet. İbadetlerimizi yaparken bir yol takip etmemiz gerekir. Kimi istersek onu takip ederiz. Hangisi daha güzel yapmış diye bakarız. Söylediğini hangi ayete göre, hangi hadise göre söylemiştir ona bakarız. Dolayısıyla kabul ettiysek uyarız. Bazı konularda bir mezhebe, başka bir konuda, başka bir mezhebe uyma imkanımız da vardır. Bunun için mezhep kolaylıktır demişlerdir ki, gerçek zaten öyledir. Önemli olan, mezhep imamı bir şey söylemişse bunu hangi ayete göre, hangi hadise, sünnete göre söylemiştir, onu anlamaya çalışıp, evet, dini yaşarken neden yaptığını bilmektir. Evet, tercihi kendimiz yaparız. Bununla beraber hiçbir mezhebe uymasa olur mu? Elbette ki. Eğer biliyorsa uyması gerekmez. İhtihad ediyor çünkü. Ama yok. Ben bir mezhebe uymuyorum. Zaten yolu da bilmiyorum. O zaman senin niyetin yolu gitmek değildir. Baharı üretmektir. Bir yolu yürü, yürüyeceksen, sırat-ı yol, Allah'a giden yol demektir. O yolu yürümen gerekir. Yani namaz kılacaksın, neye göre kılacaksın? Ya ayetten, hadisten, sünnetten delil çıkarıp iştihad etmen gerekir, ya da iştihadı yapmış olanların birine uyman gerekir. İkisinden biridir. Bu durumda hangisine uyarsan o fark etmiyor. Doğru yapmış oluruz. Yolu yürümüş oluruz yani. Ama asıl olması gereken mesela iman etmek bireyseldir. Gönül itibariyle iman etmen gerekir. Mezhep sana bunu anlatmaz. Bunu Allah anlatıyor. Bu durumda mutlaka Allah'ın kitabını okuyup anlamaya çalışman lazım. Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür edip Rabbim bunu bana söylemiş neden söylemiş, ne demek istemiş deyip üzerinde tefekkür etmen gerekir. Allah'ın isimlerini sende tecelli etmesi gerekir. Bu durumda Allah'ın isimlerini de öğrenmen lazım. Nerede, nasıl, ne kadar tecelli etmesi gerekir? Evet, Bu yolu kim gösteriyor? Bu yolu da evet, tarikatlar yani meşrepler yani mürşid-i kamil gösterir. Ne kadar mezhebe ihtiyaç varsa o kadar da aynı şekilde Meşrebe, yani tarihata, müşid-i ihtiyaç vardır. Dinimizi, imanımızı, ahiretimizi, Rabbimizi ciddiye almamız lazım. Bunun için, her neyi öğrenirsek öğrenelim, mutlaka Allah'ın kitabına vahyini arz etmemiz lazım. Birileri bunu yapmış, tamamdır demek doğru değildir. Senin onu yapman lazım. Cehd edip, iştihad etmen lazım. Rabbim bana ne söylemiş, benden ne istiyor, nasıl yapmam lazım, nasıl kazanırım. Derdinin olması gerekir. Bunun için de evet, cehd etmek, cihad etmen lazım. Çabani gayretini sarf edip, doğruyu bulman lazım. Yani bununla beraber şu mezhep doğrudur deyip, ona tabi olabilirsin. Bütün mezhepler haktır. Yani bizim, Alimlerimizin söylediği kadarıyla dört mezhepten hangisine uyarsan uyuyor, fark etmiyor. Başka bir yerde başka mezhepler vardır. Evet, hangisine istersek ona uyma hakkımız vardır. Ya da bazı konularda birine bazı konularda ötekine uyma hakkımız da vardır. Eğer ikişey doğru söylüyorsa bu böyledir. efendim Adana'dan adına ver çağıran selamünaleyküm hocam ve aleykümselam iman kitabını aldım okuyorum Allah sizden razı olsun benim sorum iman tam anlamıyla ne anlama geliyor teşekkür ederim Allah razı olsun iman tam anlamıyla ne manaya gelir Önce imanı kelime itibariyle anlamak gerekir iman em emniyet emin olmak Evet. İman elbette ki inanmayı da içine alır. Arapçada inanmak demek yakin. İkna olmuş olmak. İnanmak, ikna olmayı gerektirir. İkna olmadınsa o inanmak olmaz. O yakinin bize imanı kazandırması gerekir. Biraz önce söylediğim gibi iman bir nurdur. Allah onu kalbe indirir. İnanmanla iş bitmiyor. İnandın bu sefer gereğini yapman gerekir. İnanıyorsan Allah neyi emrettiyse onu yapman gerekir. Evet Yapmaya çalışırken Allah o imanı evet, kulun gönlüne indirir ki o iman gönüle inince ne olur? Allah'ı sever, Allah için sever. Bu durumda iman aşıkmış, muhabbetmiş. Gönüle inince Allah'a aşık oluyormuş. İman bu durumda aşk oldu. Bir de emin olmak. Allah'tan emin olmak. Allah'a iman eden Allah'tan emindir. Neden emindir? Çünkü Allah'ı seviyor. Biliyor ki Allah onu seviyor. Kendi gönlünden, kendi sevgisinden bunu biliyor. Bu durumda sevdiğinden, kendisini sevenden emin olmuş olur. Emindir ki Allah onu seviyor. Emindir ki Allah ona Rahmetiyle muamele ediyor. Emindir ki, Allah ona nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, O onun için hayırdır. O onun için ikramdır. O onun için güzelliktir. O onun için ebedi hayatını kazanması için bir imkandır. Emindir bundan. Emin olunca itiraz etmez. Rabbine hiçbir şekilde itiraz etmez. İsyan etmez. Neden bu böyle, neden şu şöyle demez. Niye bana böyle bir muamelede bulundun? Demez. Emindir çünkü. Rabbinin sevgisinden emindir. Yakınlığından emindir. Rahman ve Rahimliğinden emindir. Bütün isimlerinin tecellisinden emindir. Evet. Kul da budur zaten. Evet. inanmaktır, Emin olmaktır. Bununla beraber o emniyeti de muhabbetindendir. Tek kelimeyle iman, sevmektir, aşktır, muhabbettir. Öteki onun sonucudur. Evet. Efendim İstanbul'dan <gülüyor> Sevda isimli bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Sizi severek izliyorum. Size üç tane sorum vardı. Birincisi efendim, Mürşid-i <gülüyor> mürşid Kamil'e tabi olmak farz mıdır? Evet. Mürşid-i Kamil'e tabi olmak farz mıdır? Eğer Peygambere iman etmek farsa bu durumda neden farzdır? Örnek olsun diye o sizin için en güzel örnek ona tabi olsun diye hangi konuda tabi oluyor sirat müstakimde ona tabi olması gerekir. Aynı şekilde Allah'ın kendisine nimet verdiği kulların gittiği yol sirat müstakimdir dedi Allah. Bunu böyle işte dedi. ve i̇şte, gereğini yap dedi. Edine siratel müstakrim, siratel lezzine amte aleyhim. Kendisine nimet verdiğin o siratel ve müstakrimdeki kulların yoluna beni hidayet et diyorsun. Ehdine, bizi hidayet et. O hidayetçiyle beraber et diyorsun. O hidayetçilerle beraber et diyorsun. Allah bunu sana söyletiyor. Bunu yap diyor. Dolayısıyla farz oldu. Allah'ın emri oldu. Yani Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmak farzmış, Allah'ın emriymiş. Olmazsa olmazmış. Olmazsa hidayette olamazsın. Bununla beraber sırat ve müstakime girmiş olmuyorsun. Allah hidayetini böyle tarif etti. Yoksa yoksa gazaba uğrar delalete düşersin dedi. Tek başına sırat müstakim'de yürüyemiyorsun. Allah ehdine siratel müstakim dedi. Bizi sirat-i müstakime hidayet et. Beni de bizi. Sirat-i müstakimdekilerle beraber et demektir bu. Dolayısıyla farz midir? Elbette ki farzdır. Ama Mürcid-i Allah'ın kendisine nimet verdiği kullardan olması gerekir. Aynı zamanda o nimete de vesile olm olmaya çalışması gerekir. Allah o nimeti de onun üzerinde vermesi gerekir ki o gerçekten müşid kamil olmuş olsun. Nedir o nimet? İman nimeti. Marifet nimeti. Vahiy nimeti. Allah'ın katından evet, ilim verme nimeti. Allah'a davet etme yetkisinin emrinin nimeti. Üzerinde olması gerekir ki bunu verebilsin. Kendisiyle beraber olanları sırat-ı müstakrimde yürütebilsin taşıyabilsin. Yoksa bu nimeti kendisi kazanamamışsa başkalarına bu nimeti nasıl verebilir? Nasıl vesile olabilir? Bu mümkün müdür? Böyle bir şey mümkün değildir. Zahiri olarak en basit bir mesleği bile öğrenmek istediğimizde ne yaparız? Gidip ustasından ehlinden onu öğreniriz. Hemen ben bu işi yaparım demeyiz. Allah'a kulluk da böyledir. Allah'a kulluk en büyük iştir, en büyük meslektir, en büyük sanattır. Onun için söylüyoruz, herkesin asıl işi, asıl mesleği Allah'a kulluktur. Diğer işler, diğer meslekler bu kulluğu yapabilmek içindir. Allah'a kulluğumuzu yerine getirebilmemiz içindir. Bir araçtır ama amaç Allah'a kulluk, Allah'a abd olmaktır. Bu yaratılışın gayesidir. Bu Allah'ın kurundan istediğidir. Bu Allah'ın insan üzerindeki muradidir çünkü. Böyle büyük bir işi yapmaya çalışırken kendi kendimize nasıl yapabiliriz? Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Sonra gelenler, önce gelenleri suçlar. Biz onlara uyduk. Onlar hidayette olmadıkları için biz onlara uyduk. Onun için onlara iki kat azap ver dedi. Allah ne buyurur? Merak etmeyin. Hepinize iki kat azap vardır. Kaybedenler için söylüyor. Çünkü onlar da sonra gelenlere örnek olmuştur. Yürüdüğü yola davet etmiştir. Eğer Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber kulluğunu yapıp, sınat-ı müstakimde yürüyüp Rabbini tanımamışsa, bulmamışsa, sevmemişse, ona kul olmamışsa, o kaybettiği gibi Kendisinden sonra gelenler, onun yorunu takip ettiği için, o da onların da azabını yüklenmiş olur. Bu durumda herkes, hayatı yaşarken, ona tabi olanlar, ona uyanlar vardır. Onu örnek alanlar vardır. Çocukları örnek almıştır mesela. Hiç kimse, benim yaptığım sadece, beni ilgilendirir diyemez. Onun yorunda, Yürüyenler, eğer o yanlışta yürüyorsa, batılda yürüyorsa, Allah'ın gazabındaysa, bu durumda öyle bir yol da bırakmıştır. O zaman, istesek de istemesek de mutlaka birilerini örnek alırız. Birilerini takip ederiz. Kendimize rehber ediniriz. Birilerine benzemeye çalışırız. Bu herkes için bu böyledir. Eğer örnek aldığımız, kendisi gibi olmak istediğimiz, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullardan biri değilse o ters tarafta durmuştur. O bunu kazanamadığı için onunla beraber biz de kazanamayız. Onunla beraber biz de kaybetmiş oluruz. Evet, i Kamil Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar demektir. Kul demektir. Bu durumda evet, mürşid-i kamil farz midir, değil midir? Nasıl ki doğduğumuzda, anamıza, babamıza, kardeşimize, büyüklerimize muhtaçsak, zahiri olarak onlar bizi büyütüyor, onlar bize mürşidlik yapıyorsa, bir de manevi olarak büyüyüp, sirat-i müstakinde yürüyüp, Hazreti insan İnsan olmamız için bize evet, aynı şekilde, ana baba olacak bir müşid-i kamil gereklidir, lazımdır. Olmazsa olmaz olandır. Biri kabul etme ne yapmış olur, kibirlenmiş olur. Ben bana yeterim, ben bu harimden razıyım demiştir. Onda hiçbir değişiklik olmaz, manevi olarak büyümez. Tıpkı bir çekirdek gibi insan dünyaya gelmiştir. Bütün esma, bütün tecelli ondan mevcut. Ama çekirdek konumundadır onun yeşerip ağaç olup meyve verebilmesi için ona ne gerekir? Onun toprağa düşüp çatlayıp o çekirdeğin yok olması gerekir ki içinden ağaç filizlensin, büyüsün, ağaç olsun, meyve versin. İnsan da böyledir. Eğer bir müşkid-i Kamil'le beraber olursa, evet, onun o muhabbetinde çatlar. Beşeri benliğini bırakmayı kabul eder. Allah ile olmayı, Allah'ın kendisine nefrettiği ruh olmayı kabul eder. Aşktan dolayı, muhabbetten dolayı o muhabbet tecelli ediyor onda. Evet, Sonra beşeri tarafı tabiri caizse şehirdeki bir çatlar, maneviyat içinden yeşerir, filizlenir, büyür, olgunlaşır, meyve verir. İnsanlar ondan istifade eder onun aşkından, muhabbetinden, marifetinden, o sirat-ı yürürken, onun kulluğundan istifade eder. Meyvesinden istifade etmiş olur. Yoksa kuru bir çekirdek. Evet, içinde bir ağaç mevcuttur ama o ağaç yeşermedi. İnsan da öyledir. Müşid-i Kamil'e tabi olup, eğer manevi olarak büyümezse, açılmazsa, o Allah'ın nefrettiği ruh onda tecelli etmezse, o çekirdek olarak gelmiş, çekirdek olarak gider. Onu kaybetti. Evet, Allah'ın muradı insanın Hazreti İnsan olmasıdır. Allah'a ayna olmasıdır. Allah'ın güzelliğinin isimlerinin onda tecelli etmesidir. Evet, onun beşeri tarafının çatlayıp, onun filizlenip meyve vermesi bu demektir. Örnek olarak verdik. Her şey bir ayet, çekirdek de bir ayetti. Ondan söyledim onu öyle çekirdeğin yeşerebilmesi için evet toprağa düşmesi gerekir. Aynı şekilde rahmetin ona inmesi gerekir, suyun, yağmurun inmesi gerekir, güneşin onu ısıtması gerekir. Bir gönülden, bir müslik hamilin gönlünden o aşkı, o muhabbeti, onu ısıtması gerekir. Sonra sonra beşinci tarafın çatlamasına müsaade eder. Doğuma, doğmaya müsaade eder. Yeniden doğar. Hazreti insan olarak doğar. Evet. Bunu yapan mücidi kamildir. Onu manevi olarak evet doğumunu gerçekleştirir ve manevi olarak kendi gönlünden evet, o hikmeti, muhabbeti, aşkı verir, onu emzirip büyütür öyle. Sonra o büyümeye devam eder. Evet, Söyledim. fidan olur, ağaç olur, o da evet başlar meyve vermeye. Yoksa kibirlenmiştir. Ben bana yeterim deyip, kendini müslahını görmüştür. Ama zahiri konuda öyle yapmıyor. Her konuda her türlü insana ihtiyaç duyuyor. Sıra müşid-i kamile gelince, ahirete gelince, orada kibirlenir. Kendi kendime okurum, kendi kendime anlarım. Okumak, anlamak yetmiyor. Allah'ın isimlerinin tecellisini bir gönülden alıyorsun. Mevcut o isimler mevcut olacak ki, oradan alabilirsin. Yani ben cömert biri olmak istiyorum. Herkes kendi nefsinin cimriliğini biliyor. Onunla beraber olunca cömert oluyorsun. Ben insanlara merhamet etmek istiyorum. Onunla beraber olunca, Allah'ın Rahim isminin tecellisini o gönülden alıyorsun, bir de bakıyorsun ki insanlara karşı merhametli olmuş olur, oluyorsun. Ben insanları sevmek istiyorum. Bütün varlığı sevmek istiyorum, o sevgiyi onun gönlünden alman gerekir. Almak istiyorum demekle, o öyle olmuyorsun, almış olmuyorsun. Onun için herkes söylüyor, birbirimizi sevelim ama sevemiyoruz. Bunun sebebi, gönlümüzde o sevgi olmadığı içindir. Birbirimize o sevgiyi ikram edemiyoruz. İkisi birbirinden daha fakir. Nasıl olur ki birbirine o sevgiyi versinler? Ama gönlü Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle dolup taşan biri ne yapar onu ikram eder. Onunla beraber olduğunda bir de bakarsın ki Allah'ı sevmişsin. Rabbini sevmişsin. Allah için seviyorsun. Canını kurban edecek kadar. Kim yapıyor bunu? Kimden alıyorsun bunu? Müşid-i Kâmele tabi olanlar bunu tatmıştır, bunu biliyor. Kendi kendine yapabiliyor musun? Yapamadın. Bu durumda sormak lazım. Müşid-i gerekli midir, değil midir? Onun gönlünden imanı alıyorsun. Allah'ın isimlerinin güzelliğinin tecellisini alıyorsun. Onun gönlünden Allah'a kul olmayı alıyorsun. Allah'a karşı edebi, haşiyeti alıyorsun. Gerekli midir, değil midir bir insan için? Olmazsa olmaz olandır. Yoksa kendimizi kandırmış oluruz. Şimdiye kadar gelen bütün veliler, bütün Allah dostları mutlaka bir müşid-i tabi olmuş öyle. Veli olmuş Allah'a dost olmuştur. Bunun dışında Allah'a dost olan bir kişiyi bile gösterebilir misiniz? Kesinlikle hayır. O zaman eğer kul Allah'a dost olmayı istiyorsa gereklidir. Yok ben böyle iyiyim diyorsa ona da gerekmiyor. Kabul etmemiş. Rabbin kabul etmemiş. Yani onun Allah huzuruna aldığında sen benim dostluğumu tercih etmedin. Başka dostlukları benim dostluğuma tercih ettin. Neden diye sorsa başka şeyleri nasıl önüme koydun? Bunu nasıl becerdin diye sorsa ne cevap verebilir? Hiçbir cevap. Cevabı olmaz onun. Evet. Mücidik Hamile tabi olmak farzdır. Olmazsa olmaz olandır. Allah için bize lazımdır. Öğrenmek için, kulluğu öğrenmek için, anlamak için, bunu yaşamak için, Allah'a abd olmak için, aşık olmak için, dost olmak için, Allah'a vasıl olmak için olmazsa olmaz olandır. Evet. Efendim, çiğdem esin. Efendim, sizi çok ama çok seviyoruz. Sizi bizlere veren Rabbimize hamd olsun, şükürler olsun. Bizleri uyardığınız için, bizleri müjdelediğiniz için, bizleri hidayete çağırdığınız için, bizleri bu çamur bataklığından kurtardığınız için teşekkür ediyoruz. Sizi çok seviyoruz efendim. Rabbim bizleri size dervişlerden eylesin inşallah. Amin. Allah bütün kardeşlerimizden razı olsun. Hep beraber yürüyeceğiz inşallah. Allah'a avdolma yolunda. Bir de ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah iblisi huzurdan kovarken sirat-i müstakimin üzerinde oturacağım dedi. Gelenlerin sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gelip onları yoldan çıkaracağım, kendime bağlayacağım dedi. Yolu yürürken sirat-i müstakime girip yürüdüğümüzde Yolü kesen iblis var, şeytan var, şeytanlar var, bunu unutmamak gerekir. Birileri çıkıp, ben size yolu gösteririm diyebilir. Gösteriyorum, hadi peşimden gelin diyebilir. Buna çok dikkat etmek gerekir. Söz konusu ebedi hayatımızdır. Söz konusu Allah'ın rızasını, dostluğunu kazanıp ya da kaybetme meselesidir. Onun için herkesin, bütün müminlerin, Müslümanların aklını sonuna kadar kullanmaları gerekir. Allah'ın emrettiği gibi. Müşid-i Kamil'e tabi olurken, eğer o gerçekten bir Müşid-i ise, peygamber varisidir. Peygamber varisi ise, bu durumda Peygamberden aldığı gibi onu kendine de uygulamıştır. Aynı şekilde onu uygulamaya davet eder. Resulullah Efendimiz bütün hayati boyunca davet etmiştir. Neye davet etmiş ya da neyle davet etmiştir? Allah'ın vahyiyle davet etmiştir. Allah'ın vahyiyle Allah'a davet etmiştir. Allah'ın vahyiyle kendisine tabi olanları, iman edenleri dilütmüştür. Eğer biri Allah'ın Vahiyle davet etmiyorsa, onun mutlak bir sahtekar olduğunu anlamak gerekir. Yalancı olduğunu anlamak gerekir. Eğer söylediğini Allah'ın vahyine dayandırmıyorsa, bu durumda o kendisine bir din üretmiş demektir. Tabi dini kendi kendine üretirken ya da o üretilmiş dini bir yerden alırken onu da kendine göre bahaneleri vardır. Allah ait kerimede öyle buyurdu. Müşrikler dediler ki ya bu Kur'an'ı değiştir ya bu okuduğunu değiştir. Başka bir Kur'an getirir bize. Ya da onu ondan vazgeç. Yani ya da bir kısmından vazgeç. Yani bizim sevmediğimiz şeyler söyleme. İstemediğimiz şeyler söyleme. Ya da başka bir kitap getir. Başka bir Kur'an getir. Bakacağız. Allah'a davet edenler başka bir Kur'an getirip öyle bir davet ediyor. Yoksa Kur'an'ın içindekilerini değiştirmeye çalışıp Öyle mi davet ediyor? Evet ne buyurdu? Onlar dillerini evirip çevirip kıvırıyor söylediklerini Allah'ın kitabından sanasınız diye. ki o Allah'ın kitabından değildir dedi. Dini anlatıyor. Kitap der böyle söylenmiş. Falan alim böyle söyledi. Falan hoca böyle söyledi. Falan şey böyle söyledi. Hem dilini evirip çeviriyor, hem başka bir kitaptan okuyor onu, hem istediği gibi onu tahrif ediyor. Ve bir de ben Allah'a davet ediyorum. Allah'a dostluğa davet ediyorum diyor. Ama Allah'ın kitabı yok ortada. Din Allah'ın dinidir. Hiç kitapsız din olur mu? Eğer bu kitap Allah'ın kitabı değilse başka bir kitaptan okuyorsun onu. Yani sen bir kitap getirmişsin demektir bu. Ama o Allah'ın kitabı değil. Okuduğun Allah'ın ayeti değil. Niye öyle söylüyor? Söyleyeyim. Onu gerçekten bilmiyor. Allah'ın kitabını bilmiyor. Allah'ın vahyini bilmiyor. Okumuş olabilir. Onu ezberlemiş olabilir. Ama Allah'ın muradını bilmiyor. Ayeti okuyor. Bütün ayetlere göre onu anlamıyor. Bütün kitaba göre anlamıyor. Onu peygambere göre anlamıyor. Kendine göre bir yorum yapıyor. Bu böyle söylemiş. Böyle yapanlar, evet söyledim, başka bir kitap getirmiş olur ya da onu değiştirmiş olur. Dilini evirip çevirip bu kitaptandır diyor. İsterse bu bir cemaat olsun, isterse bu bir tarikat olsun, bir şeyh olsun, alim olsun, veli olsun, fark etmez. Kendini, nefsini, aklını, evet, ilbini, başkalarının söylediğini Allah'a şirk koşmuştur. Allah'ın kitabına şirk koşmuştur. Kendisiyle beraber olanları da sadece müşrik yapar. Haberleri bile olmaz. Eğer aklını kullanmadıysa haberi olmaz. Onun için ne olursa olsun ölçü Allah'ın kitabidir. Allah'ın vahyidir. Konuşurken Allah böyle söylediği bu Allah'ın dini demiyorsa, faranca şöyle söyledi, filanca böyle söyledi, işte bize göre bu böyledir, faran alim böyle söyledi olmadı, olmaz. Faran alim söylemişse hangi ayete göre söylenmiş? Çünkü sen onu tasdik ediyorsun. Onu onaylıyorsun. O senin söylediğin olmuş olur. Allah'ın kitabını anlamadan, bütün sahabe için bu böyledir. Allah'ın kitabından başka bir şey biliyorlar mıydı? Hayır. Başka ilimleri var mıydı? Hayır. Resulullah Efendimiz'in okuduğu başka bir kitap var mıydı? Hayır. Sadece bütün bilgileri Allah'ın vahyi değil miydi? Evet. Allah'ın vahyi onları sahabeyi gökteki yıldızlar gibi yapmadı mı? Evet. Onlar Kur'an ile doğup Hazreti insan olmadılar mı? Evet. Niye başka kitabı okuyorsun? Niye Allah'ın kitabı yetmezmiş gibi, yeterli değilmiş gibi, eksikmiş gibi bir muamelede bulunup falanca şunu söyledi, falanca bunu söyledi diyorsun? Allah sizin için dinimi Dilinizi Kemal'e erdirdim demedi mi? Dedi. Eksik bırakmamış. Kemal'e erdirmiş. Dolayısıyla evet, nimetimi tamamladım dedi. Nimetini tamamladıysa bu durumda nimetin tamamını oradan alırsın demektir. Başka bir yere müracaat etme. Evet. Bunu söylerken elbette ki bu dinin bir de muallimi vardır. Resulullah Efendimiz vardır. En güzel şekilde anlamıştır, yaşamıştır. Buna beraber sahabeye yaşatmıştır onu. O bizim örneğimiz, önderimiz, rehberimiz. Tabi olmamız gereken. İman etmişsek tabi olacağız ki tabi olmak demek onun gibi yapmaya, onun gibi olmaya çalışmak demektir. Evet, başkaları gibi değil. Evet. Herkes gittiği yola bakmalıdır. Kur'an'ın ölçüsüne vurmalıdır. Müminlerin, Müslümanların insanlığın başına hangi musibet geldiyse bilmelidir ki Allah'ın kitabından uzaklaştığı içindir. Evet, kitaba sarılmak zorundayız ki Allah'a gidebilelim. Rabbimizi tanıyabilelim. Rabbimizi ciddiye almış olalım. Yoksa ben anlamam demek doğru değildir. Herkes anlar. Anladığını yapsın, ne kadar anladıysa gereğini yapsın, gerisini Allah öğretir ona. Allah'ın kitabı bu. Bu mucize. Mucize onun üzerinde gerçekleşir. Kul Allah ile muhataptır. Elbette ki söyledim, dinin bir muallimi vardır. Resulullah Efendimiz kıyamete kadar evet, onun varisleri, gerçek müşid-i kamiller bunu kemaliyle yapar. Doğru olan nereden gelirse gelsin onu kabul etmek gerekir. Evet. Efendim Bursa'dan Murat isimli bir izleyicimiz. Kendisi Diyarbakırlı. Kendisi için, babası için dua istedi. Ben size kurban olayım diyor. Allah hepimiz'i Zatına layık Kule eylesin inşallah. Kendisini anlamaya çalışan, Rabbini anlamaya, tanımaya, kendini anlamaya, tanımaya çalışıp gereğini yapan kullarından eylesin inşallah. Hep beraber Allah'a kurban olacağız inşallah. Yakın olacağız inşallah. Kurban, yakınlık demektir. Kurban etmeden kurbiyet olmaz. Kurban ettiğimiz kadarıyla kurbiyet olur, muharrebun oluruz. Allah'a yakın oluruz. Allah hepimizi, her şeyini, canını kurban edenlerden eylesin inşallah. Evet. Efendim bizlerimiz Allah'ın selamı sizin ve sizi sevenlerin <gülüyor> üzerine olsun efendim. Allah'a bu kadar güzel kul olmuş birini izlemek ve dinlemek çok güzel. Rabbim hepimizi böyle güzel kul olanlardan eylesin inşallah. Sizi bütün insanlığa gönderen Allah'a hamdolsun. Sizi çok seviyor. Umubalek ellerinizden öpüyoruz. Allah'a aminat Allah razı olsun. Hepimizin derdi Allah'a kul olmaktır. Allah'a kul olmak şereflerin en büyüğüdür. Kim şeref arıyorsa, kim izzet arıyorsa bilsin ki bütün izzet Allah'a aittir. Buyurdu ayet-i kerimede. İzzet ona ait, şeref ona aittir. Bunun şerefi de Allah'a kullukla, Allah'ı sevmekle, Allah'a yakın olmakla mümkündür. Ne kadar Allah'a kul oldu, abd oldu, sevdi, aşık oldu, o kadar izzet sahibi olur, şeref sahibi olur. O kadar Allah'a yakın olur. Hepimizin derdi bu olmalıdır. <gülüyor> Allah bizi dünyaya gönderip araya perde koyduysa bir muradi vardır. Nedir muradi? Onu sevmemiz, abdolmamız yani onun sevgisini kazanmak için onu bilmek için bulmak için ona vasıl olmak için evet, çaba gayret sarf etmemizi istiyor. Buna layık olmamız için Allah'ın rızasına, yakınlığına, cemaline, cemalini müşahedeye layık olabilmemiz için bunun bir karşılığı var. Tek bir karşılık vardır. O da aşktır, Muhabbettir, abdiyettir, kulluktur. Buna beraber kulluğunu ispat etmek için evet, her şeyini kurban edebilmektir. Kurban etmeye hazır olmaktır. Ne burada Ayet-i Kerime'de o yiğitler, Allah'a iman edenlerin bir kısmı Allah'a verdiği sözde durdular. Canlarını kurban ettiler. Allah yolunda öldüler. Diğerleri de sırasını bekliyor. Sıramızı bekleyelim. Evet sıramız geldiğinde yani Allah hangi konuda bizi imtihana tabi tutarsa tutsun kurban etmeni istiyor. Bir şeyleri feda etmeni, fedakarlık yapmanı istiyor. Gerektiğinde, evet. canını kurban et dediğinde sıranı bekliyorsun ya, hemen ben yolunun kurbanıyım diyorsun. Canını feda edebilirsin, edersin. Allah'ın istediği buymuş. Evet. Bir kısmı kurban etmiştir, diğerlerini de Allah'a verdiği sözde duranlar sırasını bekliyor. Kulluğu böyle anlamak gerekir. Bununla beraber kulluğu Allah'ın emrettiği gibi, Allah'ın kendisinden nimet verdiği kullarla beraber kulluk yapmak gerekir. Yoksa kendi kendimize bir sürü bahane üretir. Kul olmamak için, kurban olmamak için, kurban etmemek için kendimize bahaneler üretiriz. Bir de kendimizi doğru yolda, sirat-ı zannederiz. Ama Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olunca, Evet. Her şeyi görürsün. Onların nasıl kurban olduğunu, nasıl kurban ettiğini görür, bunu seyredersin. Ya onlarla beraber bunu yaparsın ya da ben yapamam. Ben kulluk yapamam deyip vazgeçersin. Evet. Böyle bir imkan olmayana kadar bunu anlamamız mümkün değildir. Kul olmuş muyuz, olmamış mıyız? Bunu anlamamız mümkün değildir. Evet. Kulluğu kul olanlar da Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olup kul olmamız lazım ki, evet, gerçekten kul olabilelim. Evet. Efendim izniniz olursa bir mesaj da arada miyiz efendim? Buyurun. Efendim Bingöl'den bir izleyenimiz, selamünaleyküm efendim. Aleykümselam. Öncelikle ellerinizden öper, saygılarımı arz ederim. Daha önce diğer TV'nin Türksa'da ödediği aylık taksidin ödenmesi ile ilgili soru sormuştum. Daha sonra kardeşlerimizden aldığım bilgilere göre yurt içinde olsun, yurt dışında olsun kardeşlerimizin bu konuda gerekli gayreti gösterdiklerini duyduk. Kimisi aylık 50, kimisi 100, kimisi 200, kimisi daha fazla aylık olarak yardım edeceğini söylediler. Allah'ın vahiyinin altına omuzunu koyan bu kardeşlerimizden Allah razı olsun. Ve iki cihanda da Allah onları mahcup etmesin inşallah. Biri çıkar ben her ay bunu öderim diyebilir ama biz biliyoruz ki siz bunu kabul etmezsiniz. Çünkü sizin gayeniz bütün kardeşlerimizin kazanmasıdır. Bize bu kazanma imkanını verdiğiniz için Rabbimize hamd ediyor. Buna vesile olduğunuz için, olduğunuz için de size şükranlarımızı sunuyoruz efendim. İnşallah kardeşlerimizle beraber elimizden geleni yapıp Diğer TV'nin kapanmasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü sizi her pazar evimize misafir etmeye alıştık. İnşallah bundan sonra da misafir etmeye devam edeceğiz. Ben sizin aracılığınızla kardeşlerimizin yaptığı bu fedakarlıktan dolayı onlara teşekkür etmek istiyorum. Allah hepsini iki cihanda aziz eylesin inşallah. Allah yardımcınız olsun. Bizi her an sizinle beraber eylesin inşallah. Amin. Allah kardeşimizden razı olsun, gayet güzel anlattı. Elbette ki Allah'ın vahyini Allah'ın kullarına taşırken hep beraber taşımak gerekir ki hep beraber kazanabilelim. Allah'ın her konuda bir muradi vardır. Ayet-i Kerime'de Allah öyle buyurdu, münafıklar dediler ki, peygamber ve onunla beraber olanlara evet yardım etmeyin, onlar için bir şey harcamayın ki dağılsınlar. Allah'ın vahyini taşımasın yani tek kelimeyle. Ama Allah dileseydi, her türlü imkanı onlara tanırdı. Neden böyle zorluk içinde onlar bu vahyi taşıdı? İmanlarını ispatlasınlar diye, <gülüyor> Allah'a karşı sadakatini, sadık olduğunu ispatlasınlar diye, kazansınlar diye, o bir musibet değildir. O bir nimet, o bir kazanma imkanıdır. Onun için kardeşlerimiz kazansın istiyoruz. Onun için kim ne geliyorsa gerekeni yapsınlar. Bununla beraber kirayı öderken hep beraber zor durumda kalmayalım. Kim ne yaparsa mutlaka onu kendine yapar. Ama ne olursa olsun münafıkların yaptığı gibi bahane üretmek doğru değildir. Ya da şeytanın verdiği sözeye kapılmak doğru değildir. Evet. Allah'a karşı samimi olmak gerekir. Dolayısıyla samiyetimize inanan, güvenen, bunu gören İstifade ede, Kardeşlerimiz evet, bunu hep beraber taşıyalım demelidir. Kardeşlerimiz inşallah öyle yapmaya çalışır. Allah'ın vahyini uğraşabildiğimiz her yere bütün kullarına, bütün ümmete taşıma imkanımız olur inşallah. Birlik için, beraberliğimiz için, kardeşliğimiz için, mümin kardeşliğimiz için bu gereklidir. Bu lazımdır. Allah bizi muvaffak eder inşallah. Allah kardeşlerimizden razı olsun. Allah her şeyin karşılığını verendir. Karşılığı verecek olan O'dur. Ne yaparsak yapalım karşılığını bir tek ondan istiyoruz. Evet. Allah razı olsun. Çevziniz. Teşekkürler.